Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenk Tereli. Stüdyoda iki çok değerli konuğumuzla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Teğet Mimarlık'tan Hande Ciğerli ve Mehmet Kütükçüoğlu'nu konuk etmiştik. Konumuzda uzun süredir herkesin çok konuştuğu, Instagram'ın yıldızı olmuştu hatta diye konuşmuştuk. Yapı Kredi'nin yeni İstiklal Caddesi üzerindeki Kültür Sanat Yayıncılık Binası. Binayı konuşmaya devam ederken de... Konuşacağımız tüm konuları tabii ki bitiremedik. Hikayesi üzerine katılımcı bir süreç olarak nasıl tasarım kararlarının alındığıyla ilgili bir yandan da işveren tarafından yapı kredi kültür sanat yayıncılığında aslında ne düşündüğünü, onların gözünden sürecin nasıl şekillendiğini ve nasıl geri dönüşler aldıklarını dinlemek istiyorduk. Tülay Güngen burada yapı kredi kültür sanat yayıncılık genel direktörü bizi kırmadı çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Yine Teğet mimarlıktan Ertuğrachara da rica ettik bizimle birlikte Tülay yanında birlikte siz de konu konuk olarak katılır mısınız diye. Size de teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. E, kaldığımız yerden devam edelim. E, aslında geçen haftadan itibaren e, dinlememiş olanlar için e, kent ve mimarlığın ana kalemleri üzerinden işin tekniği malzemesi vesaire onlar üzerinden aslında biraz çoğunlukla konuşarak geçmişti program. E, sonunda da e, aslında Akdeniz heykelini böyle hafif çekiştirmeye başladığımız bir anda belki yani bu haftaya kalır diye orada bir durmuştuk ve en son da Mehmet Kütükçüoğlu'ndan galiba Beyoğlu'nun geleceğinde bu yapının yeri nerede duruyor sizce ne hayal kuruyorsunuz diye bir soruyla sorduğumuz sorunun cevabıyla bitirmiştik belki oradan aslında devam edebiliriz çünkü aslında biraz önce değişik bir şey söyledin yeni İstiklal e, caddesi diyerek girdin aslında yani İstiklal caddesindeki yeni bu yapı ama belki İstiklal caddesinin de durumu yeni yeni bir İstiklal caddelilik var <gülüyor> şu anda e, tüm bunların içerisinde e, yapı sizin için e, nerede duruyor bitti bitti artık kullanıyor insanlar girip çıkıyor içine paylaşımlar yapıyorlar ve geleceğinde nasıl görüyorsunuz? Önce azıcık geçmişine değinmek istiyorum. 1964'ten beri orada sergi yapıyoruz. Ee, i̇şte biraz daha sonra başlamış kitap satışımız var. Yani biz epeydir oradayız. Evet kısa bir ara verdik bu yenileme için. Şimdi geri döndük. Geri döndüğümüz için çok mutluyuz tabii. Geleceği için şu ara İstiklal Caddesi'nin çok iyi bir durumda olmadığını görüyoruz. Çeşitli nedenlerden işte Avrupalı Turist hiç gelmiyor. Tamamen e, Arap turistler var. Öte yandan bir fiziksel yenileme çalışması var. Hmm. Her yer kazılmış durumda. Her an işte o kazıntıların yeri değişiyor. Yani fiziksel de bir zorluk var ayrıca. E, ve ne yazık ki mesela benim arkadaşlarımın pek çoğu artık İstiklal Caddesi'ne gelmediklerini söylüyorlar. Bir e, farklı nüfus. ...veya farklı ziyaretçi kitlesi... ...var gibi. Yine kalabalık. Ama eskiden daha kalabalık oluyordu. Ee, bizim bina ile sanki yeniden... ...bir e, iyiye dönüş... ...işaretleri veriliyor... ...gibi geldi. Hmm. Hatta herkes... ...bunu o kadar çok vurguladı ki... ...yani bizim orada... ...oturan, yaşayan, iş yapan insanlar... ...olmamızın dışında... E, ...sergiye gelen, açılışa gelen... ...yoldan geçen, kitap evine gelen... ...herkes... Çok olumlu şeyler söyledi. Biz de hep e, bunun e, hepimizin bir somut umut sembolüne ihtiyacımız vardı. Evet bir şeyler iyiye gidiyor. İyi şeyler güzel şeyler yapılıyor. İşte bu bina onun e, gözle görülür elle tutulur bir sembolü oldu adeta. E, biz yine burada yapı kredinin öncü olacağını düşünüyoruz. Yani bu iyileşmede önce öncü olacak. Zaten e, hemen bildiğimiz gerçekler var. Örneğin İş Bankası'nın binası da yenilenecek. Oda Kule'nin köşesinde olan. Onlar da işte belli izin süreçlerindeler. Yani işte geçen 50-60 yıla belki biraz daha öncesinden bakarsak zaten İstiklal Caddesi'nin hep bir inişleri çıkışları oluyor galiba. Bu sefer o inişi bir süredir yaşıyoruz. Bundan sonra daha da iyi daha iyiye gideceğini umuyoruz. Bizim binanın da ona bir ...öncülük yaptığında... ...düşünmek istiyoruz. Ertuğrul Uçara ben şey sormak istiyorum... ...tahmin ediyor muydunuz sonunda... ...yani açıldığında, o paravan indiğinde... ...o perdeler açıldığında... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...ve bina İstiklal Caddesi... ...sahnesine çıktığında... ...şöyle arıza Endam ettiğinde... ...böyle hani şimdi paylaşılmak tabii ki bir... ...değer haline geldi... ...yani değerlendirme... ...verisi haline geldi... ...böyle bu kadar... ...kımıldatacağını düşünüyor muydunuz... Yani biz altı yedi senedir uğraşıyoruz <gülüyor> bununla. İçine o kadar gömüldükten sonra e, yani bitişini heyecanla bekliyorsunuz ama e, hani bitince şöyle olur, böyle olur, böyle patlar. Hiç öyle ne kendi aramızda e, ne de ben hani şahsen öyle şeyler hiç düşünmüyordum. E, hatta daha sonra e, tepkileri de birazcık. ...yani abartılı demeyeyim de... Yani ...biraz... E, ...coşkuyu biraz çok buldum. <gülüyor> ee, ama bunun sebebini sebebi de çok ortada. hani Bunları bir daha konuşmaya gerek yok. Ee, e, ondan sonra da anlıyorsunuz... E, ...onun sebebini. Ee, yani çok beklemiyordum aslında. Yani bu kadarını. Yani, evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Hatta üzerinden de bir geçelim. Burada binanın... ...tahayyül ettiğiniz diyeyim, ömründe kitab var, sergiler var... ...hatta yarı kamusal, hatta kamusal bir alan olarak kurgulanmış... ...bir kesişim noktası gibi, bir sokağın devam gibi kurgulanmıştı. Geçtiğimiz programda zaten Hande Ciğerli ve Mehmet Küçükçüoğlu ile konuşmuştuk. Peki şu ana kadar bina henüz çok yeni, çok yeni... ...sokaktan geçen insanın yapıya karışmasını nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu öngördüğünüz kullanım olabiliyor mu mesela? Evet. Oluyor, olacak. Bizim öngörülerimiz de çok farklı. Demin siz dediniz ya o perde inince hmm. diye. Ee, şöyle bir şey var, o perde inmeden önce biz de görmemiştik binayı hmm. dışarıdan. Hep o perdeyle gördük Doğru. ve TET'in çizdiği, hmm. e, hazırladığı çizimlerden gördük. Gerçek o şeffaf cepheyi biz de o gün sabah gördük Aha, akşam e, perde indikten sonra. Hmm, çok biz hep beraber yani <gülüyor> o yüzden hiç <gülüyor> mesela önceden verecek fotoğrafımız yoktu. Hı hı. Çünkü fotoğraf çekecek yer yoktu. Doğru. Ee, o da ilginçti. Ee, şu andaki tepkiler çok çok güzel. Sosyal medyada veya doğrudan bize ulaşanlar, gelenler, gidenler e genellikle çok beğeniliyor. Arada... ...tartışılan noktalar olmuyor değil, oluyor. Onu da çok olumlu görüyoruz bunların tartışılıyor olmasını. Biz içindeki kullanıcılar olarak da bence kullandıkça daha çok şey keşfedeceğiz. Şimdi belli üç tane tanımlı kat, sergi katı, bir tane hmm. performans salonu, kütüphane falan. Ama biliyorum ki, bayağı hissediyorum, onları bağlayan alanlar, o yarı... Kamusal alan dediğimiz atrium kısmı oraların hepsi sergi alanı olabilen yerler. Girişteki portiko, portiko kitap evinin önü yani loja. binanın evet loca binanın tümü kendisi bir sergi alanı olarak kullanılabilecek. ...şekilde diye görüyorum. O ayrıca heyecanlandırıyor. Ama o yukarıdaki göz sizin galiba sadece kullanımınıza ayrılmış <gülüyor> O bizim ofis, ofis katımız. <gülüyor> evet, orası bizim ofis katımız. Bayağı kalabalık ama çok Hı -hı. güzel. Orası da çok güzel oldu. Orası da çok şeffaf. Hı -hı. Ee, binanın en önemli özelliklerinden biri galiba bu şeffaf olması. Ta nerelerden en iç noktalara kadar görülüyor. Biz de görebiliyoruz. Hı -hı. Bu şeffaflık aslında... Yani fiziksel ve görsel olanın da ötesinde bir şey bir anlam ifade ediyor bence. Ben insanların e, tepkilerinde aslında içten içe bu, bu tür bir şeffaflığa e, yani özlem duymak demeyeyim ama e, bugün Türkiye'de ihtiyaç e, duyulduğu için böyle olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. kurumsal bir şeffaflık evet, anlamına evet. geliyor çünkü hmm. bu. Yani İstanbul'un orta yerinde Toplumsal olayların en e, civcivli olduğu noktada bu kadar önemli bir kurum. Hı -hı. Böyle kendini fiziksel ve görsel olarak böyle açınca o aynı zamanda kurumsal bir e, şey e, iddia. Hı -hı. Yani buradayım ben. Neredeyse yüzde seksenini adımlayabiliyorsunuz. Hı -hı. E, yani ben şeyi de önemli görüyorum. Ne bileyim. En üst katta yayın evi var, bir restoran yok. Evet. Yani bir metrekare bile neredeyse e, şey e, yani böyle kültür sanat dışında işlevleri ayrılmış alanı yok ve yayın evi e, ve küçük bir randevuyla girebildiğiniz kitaplık dışında her noktasına girebiliyorsunuz. E, bu da bence insanlara etkiliyor çünkü bugün kurumsal kapalılık ve gizlilik bir şey haline gelmiş Hı -hı. durumda yani. Hı -hı. Özel ve devlet kurumlarının standartı gibi. Bir o da kişilere de yansıyor. Biraz önce tam söylediğiniz gibi. Yani aslında bütün çevre öyle olduğu için insanların kendi kendilerine dair paylaştıklarıyla paylaşılana dair yorumladıkları da hep o kapalılıkların arkasında biraz da böyle hani kararlar önceden verilmiş. yargıların giderek kuvvetli, önyargılar üstünden giderek kuvvetlenen kararlarla. E, geri yansıtıyoruz bütün e, aslında çevremizde okuduklarımızı. O açıdan ben şey diyorum bu bina için. Bu böyle özellikle de tam bu anın binası olarak böyle hani ben buradayım e, diyen bir binadan daha çok bağrını da açarak böyle hani buradayım ve bana katılabilirsin, bana sarılabilirsin. Cephenin öyle bir hali evet, var. Öyle bir havası var. Bir de e, onu fiziksel olarak da imkan veriyor. Çünkü gerçekten binaya dahil olduğunuz zaman o zaman normalde... Sadece işte belli işlevler için çıkılabilecek Beyoğlu perspektiflerini bu sefer hiçbir sebep yokken tam da sokağın bir parçası, sokağın parçasının akışına kapılarak oralara kadar çıkıp hem geleni geçeni hem yansımada biraz hı hı. kendi evet, evet. onun içinde hem de bütün İstiklal Caddesi perspektifini aslında görebiliyorsun. O da aslında binanın sağladığı bir imkan ama yapı tek başına tabii ki bunu sağlayıcısı değil mimarı ve onu işleten ya da ona ön ayak olmuş olan kurum aslında burada belirleyici olan. Burada... O da bence insanların e, psikolojilerini değiştirecek bir şey. Hani işte mimarlık neyi değiştirebilir falan böyle sorular sorulur ya bazen. Bence ben, o da değişecek. Ben bir şey daha ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Size soru sordurtmuyoruz evet. ama. <gülüyor> <Yağmur>. Demin <gülüyor> Tülay Hanım'ın Tülay Hanım'ın söylediği bu e, yapının e, potansiyellerinin zamanla keşfedilmesi. Hmm. Yani yapıdaki ...mekanların potansiyellerini... ...zamanla keşfedilmesi konusunu... ...ben yapının dışına da aslında... ...çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Yani o meydanla... ...kurulan ilişki... ...bence zamanla... Bir, ...sizlerin sergiler için çağırdığı... ...küratör, tasarımcı... ...sanatçıların... ...yavaş yavaş keşfedeceği bir şeydir. Zaten bina daha önce de... ...o diyaloğu evet. sağlıyordu orada. Evet. Birçok... ...neydi o şeyin adı. Paravanlar. Yok. Neyi? Ee, o cephe, cephede e, grafitiler falan yapılıyordu bir sürü. Bulamadım ismini ya. Bulursun. Bir e, projeksiyon. Yapı üzerine projeksiyon yapılan bir şey vardı ha, ya. E, mapping. Şey. mapping. Video mapping. Hı, video mapping. mapping. Alper Derinboğaz'ın yaptığı. Evet. E, Hı -hı. Orada zaten yapılmıştı. Yani Hı -hı. meydanla o haliyle de bir diyalog Şimdi ben o diyalon daha da derinleşebileceğini düşünüyorum. Yani zamanla olacak. Onun ötesinde şey de vardı. Yağmur yine burada. <gülüyor> <gülüyor> evet vardı. <evet>, soramadım. <gülüyor> Men's planning değil ama <gülüyor> yani. E, Bina aslında daha öncesinde de yani önü paravanla çevrilmeden önce de bir sürü yani, ku, e, kendi kuytularında <gülüyor> müzik gruplarının böyle e, yani, giriş saçağının altında öbekleştiği. Çünkü orası önemli bir dirsek bütün o istiklacı caddesi akışı içerisinde. Hep önünde insan tutan. O akışı böyle tam dönerken sanki böyle bir yani su akıntısını kesermiş gibi orada böyle bir grup kitleyi hep biriktiren önünde de bir sürü gösterilerin yapıldığı bir yer. O yüzden hani binanın kendi belli ve e, sorumluluğu da yüksek galiba sizlerin hayatında. Zaten bu konvansiyonel bir iç dış ilişkisini yıkan bina olarak da ilginç bir kurgusu var ve aslında bayar radikal. Önceki programda da konuşmuştuk. Bir yandan Galatasaray Meydanı sizin sanat dünyamızdaki yazınızdan da bahsediyorsunuz. Taksi meydanı gibi daha iktidar er kalanı gibi olan meydan değil bir karşılaşma meydanı gibi. O yüzden de aslında ben Tülay Hanım'a sormuştum. Çünkü hem bir sergi mekanı olarak görülebilir hem de çok tesadüfi karşılaşmalar, hmm. bir araya gelmeler, mekanları filan da var düşeğinde. Evet. O yüzden ben nişeyi de çok merak ediyorum. Bir sene sonra nasıl karşılaşma oluyor olacak? Ben hani Cenk'le oradan giderken nasıl kullanıyor olacağım? Hmm. İşte belki merdivenlerde bir hmm. performans evet. oluyor olabilir. Merdivenlerde sergi olabilir. Başka bir sanat etkinliği olabilir. Kitap evinde farklı karşılaşmalar olabilir. Zaten oluyor şimdi. Yani herhangi bir şey planlamadan e, yazarlar da çok geliyor. Okurlar doğal olarak geliyor kitap evine. E, bizler gidiyoruz. Yani çeşitli kitap insanları oradan geçiyor. Başka kitapçılar, başka yayıncılar. E, herkesin ilgisini çeken bir görmek istedikleri bir yer. Hatta ya Çok da kolay ulaşıldığı için pardon. Hatta bir bekleme ya da vakit geçirme bir kent mekanı olmaya evet. başladı. Ben arkadaşımla buluşuyorum mesela 15 dakika geç kalacağım diyorum. Ben işte yapı kredi binasında seni bekliyorum diyor. Hani He. böyle bir alternatif kullanım filan da ortaya çıktı. Şeyi söyleyecektim demin de bilmiyorum gördünüz mü? Architecture Review'da Renier de Graf'ın bir yazısı çıkmıştı birkaç ay önce. The Great Outdoors Will Be Indoors diye. Aslında hmm. bu İstiklal bu... Caddesi ve İstanbul'da bunun enteresan bir denemesi Hı -hı. oldu. Yeni iç mekan kullanımları hani bir yandan bugün bina içlerinde bir şekilde çekiliyoruz. Gerek güvenlik kaygılarıyla gerek kentleşmeden dolayı farklı kamusal mekan kullanımları ortaya çıkıyor. O bakımdan ben bu binayı bayağı önemsiyorum yani. <gülüyor> evet teşekkür ederiz biz de çok önemsiyoruz değil mi? Evet bence bir önemli şey de şu... Ee, Etraftaki herkesin, bizim başka işverenlerimizin de devamlı bu güvenlik meselesinden bahsettiği hmm. bir zamanda... E, ...yani haklarını vermek lazım hmm. onların da. Yani evet. bir işveren olarak. Çok e, yani kolay kolay kararlar değil bunlar. Yani bizim için iddia etmesi ve zorlaması ve yararlarını anlatması e, kolay herkes biliyor. Hmm. Ama o kararları vermek o kadar kolay değil. Aynı, aslında yine benzer bir şey üstünden hem e, işin e, teknik açıdan çözümü anlamında hem de bu e, açık e, ya da yarı açık mekanlarının bu kadar girilebilir, geçilebilir bir yer olarak kurgulanması Hı -hı. anlamında e, örnek aslında bu yani yakın zamanda yap, yap, yapılan yapılar arasında bir örnek bir de cesaretlendirici bir örnek. Tam da sizin söylediğiniz gibi yani hani mimar için belki bunları söylemek kolay ve ya işte yine anlaşılmadı ya da işte yine Hı -hı. kabul ettiremedik diye geri çekilmesi belki e, hani alışıldık bir his olabilir ama e, bu örneğin hayata geçiyor olması herkes için aslında biraz böyle bir cesaretlendirici bir şey e, diye düşünüyorum. Sizin bu kararı verirken çok da bunun üstünde durmamıştık açıkçası. <gülüyor> evet. Öyle mi? Evet. Çünkü ilk görüşte denebilir. Evet. Bahsetme i̇lk görüşte çünkü <gülüyor> e, yok. Yo, Sonradan asıl o önemli. Hangi yani, <gülüyor> yani sevgiyle hani de... ikna etmek sürecinden evet. bahsetmiyorum yani. Hemen evet gibi e, hemen, oldu. O. Hemen hemen yani. öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya bence yapı kredinin bankacılık bakış açısı diyeceğim. Esas ana iştigal alanlarında da o kadar geniş yelpazede bir e, müşteri grubuyla çalışıyor ki. Hı hı. Yani herhangi bir kapalılık pek söz konusu değil. Öte yandan hep dediğim gibi 64'ten beri orada olmanın getirdiği bir oralılık hissi de var. Ev Tabii. sahipliği. Yani kimden neyi saklıyoruz hissi. Hiç konuşulmuş şeyler değil bunlar ama onlar evet. büyük ihtimal karar vericilerin aklının arkasında olan şeylerdi. Meydanı büyütüyor olmak hı hı. ve orayı böyle yarı kamusal alan yapıyor olmak. Oranın bizim şehre verdiğimiz bir nevi hediye olması bizim öyle görmemiz başkalarının da öyle görmesi galiba en önemli noktalardı örneğin tam meydanda Şadi Çalığın heykeli vardır hı hı. o da yapı kredinin siparişidir Cumhuriyet'in evet. 50. yıl dönümü için yani zaten bir heykel yaptırıp diyeceğim yapıp yaptırıp oraya koymuşuz yani orası bizim biz oranın gibi bir ruh hali var. Onun için de belki Akdeniz heykelini hı hı. o kadar rahat oraya koyduk. Hı hı. Bir on, o, o konuya girelim isterseniz. E, çünkü bir de uzaklardan kollarını açıp, çünkü evet. yeri dolayısıyla da artık uzaktan da e, görülüyor. görülüyor. Ve böyle kollarını açıp çağıran bir Akdeniz ekili var İlhan Koma'nın bundan bahsedelim mi biraz nasıl oldu da oraya çıktı diyeyim biraz böyle gayri <gülüyor> ihtiyar <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> çıkıverdi <gülüyor> güzel yani e, aslında şöyle oldu yani tabii ki bizim ilk önerimizin içinde o yoktu hı hı. ama ben ilk toplantıda e, ya bu bu mekana bir sanat eseri ısmarlamak lazım ya da koymak lazım diye konuşurken hı hı. yani hı hı. Tülay Hanım e, yapı kredi bankası genel müdürü hı hı. ve yönetim kurulu başkanı hı hı. vardı değil mi Tayfun Bey ve e, Faik, Bey. Faik Bey vardı sonra e, tabii Akdeniz heykeli de yapı kredinin önünde duruyor ve e, işte Antalya Belediyesi arayıp Antalya'yı istiyor of. işte e, öyle hikayeler Yalova Belediyesi Yalova'yı istiyor evet. Birisi diyor ki o Göcek işte... Bile Göcek bile istemiş. Göcek. Biri diyor ki o zaten deniz kenarı için yapıldı. Halbuki öyle bir şey <gülüyor> yok. <gülüyor> ee, bunların arasında onlar, onların da hep kafasını meşgul eden bir şey olmalı ki böyle bir yani ya Akdeniz heykelini koyalım. Dendi ve o da neredeyse orada herkesin aklına yattı. <gülüyor> Ondan sonra onlar hani biraz daha belki aralarında düşünüp tamam dediler... Çok sonraları hani sonradan böyle şeyler işin içine girer ya Hı -hı. o yüzden de biraz eğreti olur Zamanında kararları alındı ve ona göre hani yapının içini nasıl konacak ağırlığı dört buçuk ton Hı -hı. nasıl girecek ne zaman bakımı yapılacak Bütün bu programlar önceden yapılabildi ve bina ile beraber o yerini alabildi. Hı -hı. Bir de fotoğraf çekilmek isteyenler varmış galiba değil mi? Heykelle beraber daha yakın ve samimi pozisyonlarda. Evet, evet. çok <gülüyor> çok yakından gitmelerini istemiyoruz. Ee, yani orada bir gereksiz çıkılması gereksiz bir yükseklik var. Yeterince yetmedi. Yanına, evet. Yeterince yanına gidiliyor ama binaya gidip de akdeniz heykeliyle fotoğraf çekmeyen çektirmeyen çok az herhalde. <gülüyor> Onu da hatırlatalım yani heykele dokunulamaması üzerine değil aslında orada yükseklikten Yükseklik dolayı bir güvenlik ben, mevzusu abi. olduğu için e, bir kısım tehlikeler doğuyormuş ama e, kolay gelsin valla engellemek <gülüyor> o kadar kolay olmasa gerek. E, ama e, heykelin de oraya konulmuş olması bir şekilde gezmiş de bir heykel bir yandan yani hani e, evet. bazen görünür değildi tekrar bir yerlere kondu işte... Konuşulurdu sonra unutuldu sonra tekrar gündeme geldi falan öyle de bir akıbeti olan bir heykeldir yani şimdi böyle hani alınıp da oraya konmuş olması ve hani or oradan herkese bakıyor olması ve herkesin ona o kadar yaklaşıyor ve Farklı açılardan deneyimli olması aslında e, binanın ve sizin yani, yani karar vericilerin aslında e, kente de bir katkısı. Aslında tam evet. sürecin özeti gibi. İlhan Koman söylemiş ya, Akdeniz heykeli için. Akdeniz evet. heykeli kucaklaşmanın heykeli dedi. Evet. Meydanların birbiriyle kucaklaşması, caddenin iki kolunun yine meydana evet. karışması. hani Aslında sadece tek başına bütün hikayeyi anlatıyor. Anlatıyor, heykeli. evet, evet. Kucaklaşmanın ve sevginin e, heykelini yaparken Akdeniz aklıma geldi diyor. Bizim denizimizdir, kapsayıcıdır. Evet. Sizin favori mekanınız var mı binada? Güzel. Söylemek, söylemek <gülüyor> zorunda değilsiniz. Evet ya da hayır da değilsiniz. <gülüyor> ee, hayır. <gülüyor> ben şimdi her yeri daha iyi tanımaya çalışıyorum. Dediğim gibi biz içinde yaşadıkça başka şeyler keşfediyoruz. Ta keşfedeceğiz de. Şimdi gerçekten daha çok yeni. <gülüyor> <gülüyor> Ama o potansiyeli... Çok heyecan verici. Hani her şey tanımlanmış değil hiç. Çok az tanımlı şey var. İşte ince, uzun, dar, alçak, e, hacimli. O kadar değişik alanlar var ki onların farklı kullanımları çok güzel olacak. Peki mimarına son bir soru sorayım soru mı? Aynı soruyu da ona soralım Hı -hı. mı? Sizin favori mekanınız var mı? Ben sahanlıkları seviyorum ya. Rampa sağlıklarına. Yani oradan böyle yan bakışlar, bir yandan Hı. şehir, işte orada insanlar gidiyor, martılar, arabalar falan. Arabalar çok biraz. <gülüyor> ee, oraları seviyorum. Çok iyi. Ee, Valla favori yerler ve anlar biriktirmek için e, birebir bir bina açıkçası. Evet. Sizin var mı favori alanınız? <gülüyor> ben, ben daha kestiremedim. Ben e, yayını aslında seviyorum. Yani hmm. kitap, kitap bölümünü çok seviyorum. E, onun böyle sürprizli bir şekilde arka taraftan da sokağa böyle hmm. bir bakış evet. vermesi e, hoşuma gitti. Şey biraz bana e, agorafobim de yok ama... E, <gülüyor> yani yukarılara doğru tırmanıp böyle daha da görünür oldukça... İstiklal ona böyle kontrolsüz bir şekilde maruz kalınca biraz geriliyorum ne yalan ya, bu söyleyeyim. Bu da var. Evet evet kontrolsüz maruz kalma ailesi. Evet. Yani. Çünkü şey normalde İstiklal Caddesi'nin işte küçük koridorlardan, dar merdivenlerden geçip evet. belli perspektiflere açılırsınız. Hı -hı. Bu geçtiğimiz senelerde yapılmış kültür merkezleri için de aynısı geçerli Hı -hı. aslında. Onlar böyle bu kadar fazla o kalabalıkla akıntıyla görsel ya da fiziksel ilişki kurmuyorlar. Hı -hı. Davet edenleri var tabii ki sokak kotunda ilişki kuranları ama... ...verdikleri açıklıklar hep böyle çok kontrollü, e, Beyoğlu'nun Beyoğlu apartmanının havasında şeyler. E, Burada ise tabii ki bütün o açıklığın, meydanın e, ve kentin o kuvvetinin hissiyle beraber belki... benim biraz zorluyor o yüzden <gülüyor> ben kitapların yanında kalmayı... <gülüyor> Sürekli o hareketi görüyorsunuz, o da Hı -hı. çok ilginç geliyor. Video gibi diyorum, Hı -hı. sanki Hı -hı. özellikle bir video eser var orada, Hı -hı. bir hareket halinde. Güzel... ...sürenin sonuna geliyoruz. Ben de... ...en sevdiğim yeri söyleyeyim istersen. Lütfen. <gülüyor> Lütfen. Galatasaray'dan... ...aşağıdan yukarıya çıkarken birden... ...böyle bir hmm. düşeye doğru açılan bir hal var ya... ...o bana hmm. çok enteresan hmm. gelmişti. Hmm. Ve ilk perde kalktığında ben tesadüfen... ...aşağıdan çıkarken görmüştüm. Bir sessizlik olmuştu mesela aramızda bir süreliğine. <gülüyor> Sadece <gülüyor> baktık. Evet. Dolayısıyla... ...Açık Radyo dinleyicilerin de en sevdikleri... ...köşeleri, anları aslında... ...almak isteriz. Bize Twitter'dan ve... ...Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Evet. Merak... Çok teşekkürler. Zaman ayırdınız, emek ayırdınız. Dinlemek de isterdik sizin ağzınızdan. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Önceki programları ve bu programın bugünden itibarenki kaydını tekrar dinlemek merak edenler için Açık ve AçıkRadyo.com.tr programlardaki sekmelerden Açık Mimarlık kayıt Arşivi üzerinden bize erişebilirsiniz. Bugün TED Mimarlık'tan Ertuğ Uçar ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'tan Tülay Güngenle birlikteydik. Malumunuz uzun süredir konuştuğumuz <gülüyor> Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık binasının hikayesini işveren ve mimar olarak onların ağzından dinledik. Çok teşekkürler. Ben yağmur Yıldırım, teknik masada da Barış birlikteydik. Ben Hasan Cenkterli. İyi günler dileriz. Oy şakalım. Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenkterli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Ak.